ama <gülüyor> ba'd, <gülüyor> <gülüyor> hamd, övgü, hamd namına, övgü namına her ne varsa hepsi Allah Tebareke ve Teala'nın hakkıdır. Rabbimiz Subhanahu ve Teala'dır övülmeye layık olan. Onun salatı, selamı Nebimiz, ahir zaman peygamberi Abdullah oğlu Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme. O'nun ailesine ve ashabına olsun. Bunlardan sonra Usulü'l-İman dersimizin üçüncü meclisini akdedeceğiz. Yüce Rabbimiz Allah Tebâreke ve Teala'nın tevfikiyle. Usulü'l-İman yani imanın asılları ya da imanın rükünleri imanın şartları veya amentü esasları olarak bildiğimiz kitapla, sünnetle ve ehli sünnet vel cemaatin icması ile sabit altı iman esasıdır. Bunların ilk iki esasını dünkü meclislerimizde izah etmeye çalıştık. Bugün bu Usulü'l-İman'ın üçüncü aslı olan, imanın rükünlerinin üçüncüsü, Âmentü esaslarının üçüncüsü olan Allah'ın rasullerine iman etme aslını izah etmeye çalışacağız. Allah tebareke ve teala bana tevfik, size anlayış versin. Usulü'l imanın, imanın rükünlerinin Allah'ın kitabından ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinden olan asıllarını her dersin başında zikrediyorum. Çünkü bu meclislerde pek çok şey konuşuluyor. Pek çok ayet, hadis duyuyor, dinliyorsunuz. Bunların tamamını zapt etmek, tamamını akılda tutmak bu zaten mümkün kabiliğinden bir şey değil. Ancak bu derslerin sonunda, bu altı esasın, altı aslın işlenildiği derslerin sonunda aklımızda bize bu konuda asıl olarak kalacak bazı şeyler olsun diye yüce Allah tebareke ve teala kitabında diyor ki: Bakara suresinde 188. ayette leysel <gülüyor> bir la en yani iyilik takva Hayır yüzlerinizi doğu veya batı yönüne dönmenizde değildir bu lakin birra ancak gerçek bir yani gerçek iyilik gerçek hayır gerçek takva Man amene Allah'a ahiret gününe, meleklere, kitaplara ve nebilere iman eden kişinin yaptığı iyiliktir. İşte gerçek iyilik budur. Gerçek bir budur. Takvanın hayrın gerçeği Allah'a ahiret gününe ve Allah Tebarek ve Teala'nın meleklerine, kitaplarına ve rasullerine iman eden kişinin ortaya koyduğu bir ve hayırdır. Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam Sahih-i Müslim'de gelen Cibril hadisinde Cibril Aleyhisselam'ın ona Ya Muhammed akbirni anil iman Ey Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Vesselam Bana imanı haber ver diye sorması üzerine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem imanın ne olduğunu işte bu usulül imanı imanın rükümlerini, amentü esaslarını söyleyerek, sayarak beyan etti. Dedi ki aleyhissalatu vesselam el-i imanu iman en tu'mine billahi ve melâiketihi ve kutubihi ve rusulihi ve yevmil ve tu'min bil kadri hayrihi ve sharrihi iman senin Allah'a inanmandır ve onun meleklerine inanmandır onun rasullerine inanmandır onun kitaplarına inanmandır ahiret gününe inanmandır ve hayrı ve şerri ile kadere inanman kadere iman etmektir Ehl-i sünnet ve cemaat alimleri de bu altı esasın usulül iman olduğuna, imanın rukünleri olduğuna icma ettiler. Bugün okuyacağımız asıl usulül imanın üçüncüsüdür. Okuduğumuz ayetler bu aslında. Yani Resullere imanın da, kitaplara imanın da imanın asıllarından bir asıl olduğunun delilidir. Çünkü Bakara ayetinde de Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin Cibril hadisinde de imanın asılları sayılırken Allah'ın kitaplarına imandan söz ediliyor. Yüce Allah tebaraka ve teala diyor ki: Ya eyyuhellezina amenu ey iman edenler. Aminu billahi ve resulih. Allah'a ve Resulüne iman edin. Vel kitâbillezî nezzel alâ Resulihi, onun Resulüne indirdiği kitâba da iman edin. Vel kitâbillezî enzele min kablu. Ve daha önceden indirdiği kitaplara da iman edin. Yani hem bize indirilen kitaba hem de önceki kitaplara iman etme, Yüce Allah Tebareke ve Teala'nın bize hem de iman ismiyle seslenerek emrettiği bir emri bir buyruktur. Ey iman edenler Allah'a iman edin, Resul'e iman edin, size indirilen kitaba iman edin ve sizden önceki indirilen kitaplara da iman edin. Sonra diyor ki Allah ayetin devamında. وَمَنْ يَكْفُرُ بِاللّٰهِ وَمَلٰئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ Kim de Allah'a, onun meleklerine, kitaplarına, rasullerine ve ahiret gününe kafirlik ederse, küfrederse, فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا Hak'tan uzak bir sapıklıkla sapmış olur. Yüce Allah Tebaraka ve Teala Nebisi Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e de Onun zatında bize de şöyle emrediyor. Diyor ki: "Ve kul bil bima min kitab." De ki: "Ben Allah her ne kitap indirmişse işte ona iman et Tafsili olarak bildiklerine, tafsili olarak bilmediklerine işte böyle icmalen. De ki: <gülüyor> ben Allah her ne kitap indirmişse, onun indirdiği her bir kitaba cümleten ve tafsilen iman et. Yüce Allah Tebareke ve Teala biz müminlere hitap ederek şöyle dememizi emrediyor. Diyor ki, <gülüyor> Bizler Allah'a iman ettik deyin. Kulû âmennâ billâhi bizler Allah'a iman ettik deyin. Ve mâ unzile ileynâ ve bize indirilene iman ettik deyin. Ve mâ unzile ilâ İbrâhîme ve İbrâhîme indirilene de ve İsmaila ve İshâka ve Ya'kûba ve'l-asbâti İbrâhîme İsmaila İshâka Yakub'a, Yakub'un çocuklarına indirilenlere de iman ettik deyin. Ve ma utiye Musa ve İsa, Musa'ya ve İsa'ya verilene de iman ettik deyin. Ve ma utiyen nebiyyuna min rabbihim ve rablerinden bütün peygamberlere verilenlere iman ettik deyin. Yüce Allah Tebareke ve Teala bize böyle söylememizi emir buyuruyor. Bizler Allah'a bize indirilene ve İbrahim'e İsmail'e İshaka Yakuba Yakub'un çocuklarına indirilene Musa'ya ve İsa'ya verilene ve Rablerinden bütün Peygamberlere verilenlere iman ettik. Böyle söyleyin. La nufarıku bina ahadin minhum ve nhamu lehu muslimun. Ve biz onlar arasında O peygamberler arasında Onlara verilenler arasında herhangi bir tefrik Gözetmeyiz Herhangi bir ayrım Gözetmeyiz zira biz Bir ve tek olarak Sadece ona teslim olmuş kimseleriz Ona teslim olduktan sonra Rabb tebareke ve teala Hangi nebiye Ne indirmişse O bizim teslim olduğumuz zatın indirdiğidir Bizim için onun kimin üzerine indiği meseleyi değiştirmez. Biz Yahudiler gibi sadece bize indirilene iman ederiz, bunun dışındakilere küfrederiz demeyiz. Allah tebâreke ve Teala muhafaza etsin. Yani kardeşlerim kitaplara iman, Allah'ın indirdiklerine iman, Rabbimizin kitabında genel asıllar arasında zikredildiği gibi böyle hususi olarak da bize emir buyurulmuş. Böyle deyin, böyle söyleyin. Siz böyle yapın. İndirilenlere iman edin. Sola tek tek sayılmış. İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, onun çocuklarına, Musa'ya verilene, İsa'ya verilene, Rablerinden bütün nebilere verilene, Allah her ne kitap indirmişse, bütün bunlara ben iman ediyorum demek, bunlara iman etmek, icmalen kitaplara imanı yerine getirmemizi, sağlayan şeydir. Kitaplardan murat edilen şey Yüce Rab Tebareke ve Teala'nın <gülüyor> Rabli'nin rububiyetinin bir gereği veya bir neticesi olarak Allah'a iman dersinde Rabli'nin rububiyetin ne olduğuna biraz değindik. Rab olmak efendi olmak, sahip olmak, ıslah edici olmak, terbiye edici olmak manalarına geliyor. Allah tebareke ve teala bizleri yarattı, rızıklandırdı, büyüttü, gözetti. Bizim bedenen yetişmemiz ve gelişmemiz için bize türlü imkanlar, türlü nimetler sağladı. Rablinin bir gereği neticesi olarak bunlar bizim Bedenimizin terbiyesi için gerekli olan şeylerdi. Ama biz robot değiliz. Biz insanız ve bizim bir bedenimiz bir de ruhumuz var. Bedenimizin terbiyeye, ıslaha yetiştirilmeye ihtiyacı olduğu gibi ruhumuzun da bazı şeylere yetişmeye, yetiştirilmeye ihtiyacı var. Rab tebareke ve teala işte bu rububiyetinin gereği olarak ve biz kullara olan rahmeti ve merhameti sebebiyle bize kitaplar indirdi. Kendisiyle yolumuzu bulacağımız, bize rehber olacak, bize hidayet olacak, bize yol gösterecek, doğru ile bağ yanlışı ayırt ettirecek, hak ile batıl arasında furkan olacak kitaplar indirdi Rabbimiz Tebareke ve Teala. Bu kardeşlerim Allah'ın biz kullar üzerindeki en büyük nimetlerinden belki en büyük nimetidir. Bize kitap indirmesi. Bizi kendi halimize, kendi aklımıza terk etmemesi. Karanlıklar içerisinde yolumuzu el yordamıyla kendimiz bulmamız için bizi kendi halimize bırakmaması. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Rabbimiz Tebarek ve Teala'nın en büyük nimetlerinden belki en büyük nimeti bize bu kitapları indirmesi Allah Subhanahu ve Teala kitapları neden indirdi? Bize hidayet olsun diye. Allah Tebareke ve Teala bize rahmetinden dolayı. Rab Subhanahu ve Teala Rabbinin rububiyetinin kemalinden dolayı bizi bu yönde de terbiye etmek için kitaplar indirdi. Yüce Allah Tebareke ve Teala diyor ki: "Sümme atayna Musa'l kitabe tamamen alal ladhi ahsan." Sonra Musa'ya, iyilik yapanlara, ihsan edenlere, güzel, salih ameller yapanlara nimetimi tamamlamak için ve tefsilen likulli şey ve her şeyi, her meseleyi ve konuyu ayrıntılı olarak açıklayıp anlatmak için ve huden ve rahmeten ve bir hidayet olsun. Yol gösterici olsun diye ve onlara rahmet etmek için kitabı verdim. Kitabı indirdim. Allah tebareke ve teala Musa'ya indirdiği kitabı bakın bunlarla vasf ediyor. İhsan edenlere nimeti tamamlamak için. Her bir şeyin tafsilatını ayrıntısını beyan etmek için. Sonra onlara bir hidayet olsun diye. Yol gösterici olsun diye. Kendi başlarına el yordamıyla yollarını aramaya uğraşmasınlar. İşte buyurun size Rabbinizin buyrukları. İşte buyurun size hem dünyanızda hem ahiretinizde size yolunuzu gösteren rehber olsun diye ve rahmeten ve Allah Tebareke ve Teala'dan bir lütuf olarak, bir rahmet olarak onun merhametinin sizin bu cahilliğinize, bu zalimliğinize, şu halinize acı, acıdığından dolayı Allah tebaraka ve Teala'nın indirdiği kitaplardır. Yüce Allah Tebareke ve Teala diyor ki İnna anzelnatu't-Tevrat feiha huden ve nur. Muhakkak ki biz Tevrat'ı indirdik. Onda ne var? Hidayet ve nur var. Hidayet yani siz onunla yolunuzu bulursunuz. Onda nur var. Onunla yolunuzu aydınlatır, kendiniz aydınlanırsınız. Gücü Allah Tebaraka ve Teala diyor ki: Ve ateynahu'l-İncil feihi huden ve nur. Tevrat'ta ne vardı? Hidayet ve nur. İncil'de Hidayet verir. Kur'an'da hidayet, nur, rahmet, şifa, müminler için bir öğüt, onlar için bir hatırlatma. Hasılı bu kitapların hepsinin indirilmesinin amacı gayesi bu. Kullara hidayet olsun, onlara rahmet olsun, yollarını bulsunlar. Yüce Allah tebareke ve teala kitabını da Kur'an'ı da şöyle vasfadıyor. Şehrü <gülüyor> Ramazanel lezî unzile fîhîl Kur'an. Bu kendisinde Kur'an'ın indirildiği Ramazan ayıdır. Sonra Kur'anı vasf ediyor. Bu Kur'an Hudelin Nasi, insanlar için bir hidayettir, onlar için bir yol göstericidir ve beyineatin min huda furkan ve hidayetin ve hakkı batıldan ayırt etmenin Furkanın beyineleri delilleri olarak Allah ve Teala Kur'an indir hidayet olarak ve hidayetin ve furkanın beyineleri, delilleri açıklaması olarak Allah Teala ve Teala bu Kur'an'ı indirdi. Elhamdülillahi rabbil Alemin. Amin. Kitaplardan kastedilen işte bunlardır. Kitaplara iman etmek kardeşlerim, usulü'l imanın bir aslı olarak, üçüncü aslı olarak Kitaplara iman etmekte, özet olarak şu dört meseleye iman etme ile tamam olur. Usulül imanın, imanın rükünlerinin, amentü esaslarının üçüncüsü olan kitaplara iman etmekte, şu dört meseleye iman etme ile tamam olur. Bunlardan birincisi, Allah Tebareke ve Teala'nın indirdiğini haber verdiği bütün bu kitapların hepsinin Rabb Tebareke ve Teala'dan indirilmiş olduğuna, O'nun kelamı, O'nun sözleri olduğuna iman et. Bu kitapların tamamı, bize haber verilenler ve verilmeyenler, hepsi Allah Tebareke ve Teala'dan vahidir Hakiki ve gerçek olarak Allah'ın sözleridir. Allah bunları dilediği bir vakitte konuştu. Sonra insanlardan aramızdan dilediği bazı adamlar üzerine vahiy yolu ile indirdi. Biz bunun keyfiyetini, mahiyetini, içeriğini çok da fazla bilmiyoruz. Allah bazen birebir mübaşereten direkt olarak o seçtiği kullarıyla konuşarak onlara bu vahiyini verdi. Musa ile konuştu Allah Tebaraka ve Teala. Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'le konuştu. Bazen Rab Tebaraka ve Teala bu sözlerini Cebrail'e söyledi. Ruhul Emine söyledi. Ruhul Kuduse söyledi. O Allah'tan bunları dinleyip onun aramızdan seçtiği adamlara gelip tebliğ ettirtti ulaştırdı. Bazen Allah Tebaraka ve Teala Dilediği kulunun kalbine bu kelimeleri indirerek onlara vahyetti. Bunlar vahyin türleri. Bunların dışında başka türler de olabilir. Hasılı Yüce Rab Tebareke ve Teala'nın bize haber verdiği bu kitapların tümü onun indindendir, onun sözleridir, onun vahyetmesidir, onun kullarından dilediğinin üzerine indirmesidir. Biz buna böylece iman ediyoruz. Bu kitapların hepsi sadece bizim kitabımız değil. Tevrat da Allah'ın sözleridir. Allah'tan indirilme bir vahidir. İncil de Allah'ın sözleridir. Zebur da Allah'ın sözleridir. İbrahim'in sahifeleri de Allah'ın sözleridir. Bunun dışındaki rabb ve teala'dan inen bu bütün kitaplar hakiki olarak ondan indirilmiştir. Onun sözleridir. Kitaplara imanın tamam olacağı birinci asıl bu. Bu asılla şunu da öğrenmiş oluyoruz. Bu kitapların tamamının masları birdir. Masdar ne demek? Kaynağı birdir. Bu kitapların hepsi Rab Subhanehu ve Taala'nın alemlerin Rabbi olan Allah'ın sözleridir. Hepsi ondan meydana gelmiş, ondan başlamıştır. Yani bu sözlerin kaynağı birdir. Kaynağı bir olan sözlerin içerisinde kardeşlerim çelişki yoktur. Bu söz, bu sözlerin, bu kitapların tamamının üstünde ittifak ettiği itikat esasları, akide esasları, Allah'a iman, ahirete iman ve bunlar dışındaki temel iman esasları birdir bu kitapların hepsinin indirilme gayesi de bir ve tek o da yüce Allah tebareke ve teala bilinsin tanınsın ve bir ve tek olarak ona ibadet edilsin ondan başkasına ibadet edilmesin meselesidir kitaplara imanın birinci mertebesi bu Bunların hepsinin Allah'ın sözü olduğuna, Allah'tan inme olduğuna itikad etmek böyle olunca bunların masları birdir, bunların gayesi birdir, bunların itikat esasları birdir, hatta bunların temel kaideleri, temel ahlak esasları arasında da bir fark yoktur. Allah'ın bütün kitaplarında hırsızlık yasaktır. Allah'ın bütün kitaplarında. Anne babaya iyilik ihsan etmek emredilmiş bir şeydir. Bunlar da temel kaideler, temel kurallardır. Kitaplara imanın kendisiyle tamam olacağı ikinci esas bu kitaplar arasından bize ismi bildirilenlere bu bildirilmiş isimleri ile ayrıntılı olarak ismini bilmediklerimize de veya bize bildirilmeyenlere de icmalen genel olarak iman etmektir. Allah Subhanahu ve teala kitabında pek çok yerde indirdiği bu kitapların isimlerini bize haber verdi. Demin okuduğumuz ayetlerde Allah Subhanahu ve teala Tevrat'ı indirdi hidayet ve nur olarak. İncil'i indirdi hidayet ve nur olarak. Ve ateyna davude zebura ve Davud'a da zeburu verdi. Fi suhufi İbrahim'e ve Musa, İbrahim'e ve Musa'ya bazı sahifeler verdi. Yani bunlar artık bizim kitaplar ile alakalı öğrendiğimiz ayrıntılar, bu ayrıntılar bize bildirildikten sonra, biz de bu ayrıntıları öğrendikten sonra artık onlara ayrıntılı olarak iman etmek üzerimize vacip oluyor. Allah subhanehu ve teala İncil'i indirdi İsa aleyhisselama. Biz İncil diye bir kitabın Allah'ın kitabı olduğuna iman ediyoruz. Allah tebareke ve teala Tevrat'ı indirdi Musa aleyhisselama. Biz Tevrat diye bir kitabın olduğunu ayrıntılı olarak iman ediyoruz. Allah zebur'u verdi. Davud aleyhisselama biz zebur diye bir kitabın olduğunu olduğuna iman ediyoruz. Yani bu ikinci madde isimlerini bildiğimiz bu kitaplara ayrıntılı olarak isimleriyle iman etmektir. Bilmediklerimize de icmalen ben Allah her ne kitap indirmişse ona iman ettim demektir. Ayet-i kerimede zikredildiği gibi. Ben Allah her ne kitap indirmişse ona iman ettim demektir. Kitaplara imanın tamam olacağı üçüncü mesele bize indirilen kitabın, Kur'an-ı Kerim'in geçmiş diğer bütün kitapları nesh ettiğine ve yegane geçerli kitap olduğuna itikad etmektir. Çünkü kitaplara iman içerisinde, önceki kitaplara biz icmalen ve tafsilen iman ettiğimiz gibi bizi direkt olarak ilgilendiren bir kitap var. Bu kitapla alakalı itikadımız biraz daha ayrıntılı olacak. Bunlardan birincisi bu kitabın Kur'an-ı Kerim'in geçmiş bütün kitapları neshettiğine, ettiğine, onların geçerliliğini ortadan kaldırdığına ve kıyamete kadar kulların kendisinden mesul olacağı yegane geçerli kitap olduğuna itikad etmektir. Yüce Allah subhanehu ve teala bu kitabı hak ile indirdi. Allah tebareke ve teala bu kitabı kendisinden önceki kitapları tasdik edici bir kitap olarak indirdi. Ancak bununla beraber bu kitap o kitaplar üzerine müheymin olarak indirildi. Müheymin onlar üzerine baskın demek. Onlar üzerine kontrol edici demek. Onlar üzerine söz sahibi olan demek. Yüce Allah Subhanahu ve Teala diyor ki: "Ve enzelna ileykel kitabe bil hak." Muhakkak ki sana kitabı hak ile indirdik. "Musaddikan lima beyne yadayhi minel kitab, kendisinden önceki kitapları da tasdik edici olarak indirdik ve muheyminen aleyhi." ve bu kendisinden önceki olan kitapların üzerine müheymin olarak onların üzerine söz sahibi olarak kontrol edici olarak şahit olarak ve hükmedici olarak bizim kitabımızın hükümleri önceki kitapların hükümlerini neshetti. Bizim kitabımız kıyamete kadar geçerli olan hak kitaptır. Hiç kimse İster tahrif edilmiş ister tahrif edilmemiş tarafından olsun hidayeti, nuru Rabb tebareke ve teala'nın razı olacağı işleri onun indirdiği bu son kitaptan başka bir yerde arayamaz. Onun indirdiği bu, bu son kitaptan başka bir yerde yolunu bulmaya çalışması ona caiz değildir. Bu da kitaplara imanın 3. mertebesi. Bir neydi? Bu kitapların hepsinin Allah'tan indiğine, Allah'ın sözü olduğuna iman etmek. İkincisi, isimlerini bildiklerimize ayrıntılı olarak bilmediklerimize icmalen iman etmek. Üçüncüsü, Kur'an-ı Kerim'in son kitabın önceki kitapların geçerliliğini ortadan kaldırdığına, nesfettiğine inanmak. Dördüncüsü kardeşlerim, Kur'an'a inanmak. Kur'an'a inanmayı şöyle anlatacağız. Çünkü inanmak, yani Kur'an'a iman etmek, iman da hem itikatla hem sözle hem amelle olan bir şey olduğu için Allah Tebareke ve Teala'nın kitabına onun haberlerini tasdik ederek ve onun hükümlerini iltizam ederek iman etmek. Haberleri tasdik meselesi anlaşılabilir Allah'ın kitabında Rabb subhanehu ve teala bize kendi hakkında gayb hakkında gelecek hakkında ahiret hakkında bizim akıbetlerimiz hakkında geçmiş ümmetler hakkında her ne haber vermişse bütün bunların hak ve gerçek olduğuna iman edip tasdik etmek. Kur'an'a imanın bir ayağı burası bir yönü burası. Onun bütün haberlerini tasdik ederek İkincisi Bütün hükümlerini de iltizam ederek İltizam etmek şu demek kardeşlerim Kitabın içindeki bütün hükümler Cümleten ve tafsilen Benim için bağlayıcıdır Benim için lazımdır benim için o hükümlerle alakalı bir tercih şansı yoktur. Seçme hakkı yoktur. Bu hükümlerin tamamı benim için bağlayıcı ve lazımdır diye itikad edip kabul etmektir. Buna itikad etmeyen kimse Kur'an'a iman etmemiştir. Kur'an'a iman etmeyen de mümin değildir. Buna iltizam ettikten sonra bunu böyle kabul ettikten sonra Kur'an'ın bazı hükümlerini yerine getirmede kişi taksir edebilir. Kur'an'ın bazı yasaklarını işlemede pervasız davranıp işleyebilir. O yasakları işlemek, o emirleri terk etmek her zaman kişinin Kur'an'a olan imanını ortadan kaldırmaz. Onu günahkar yapar, asi bir, fasık bir kul yapar. Ama bir kişi... Kur'an'ın hükümleri benim için bağlayıcı değildir derse, evet ben her şeyi kabul ediyorum ama şu filanca hüküm bizim için geçerli değildir derse, yani bu hükümlere iltizam etmezse bu kişi Kur'an'a iman etmemiştir. O zaman kitaplara imanın dördüncü meselesi olarak zikrettiğimiz bu şey, Kur'an'a onun bütün haberlerini Cümleten ve tafsilen tasdik ederek bütün emir ve yasaklarını cümleten ve tafsilen iltizam ederek ona iman etmektir. Tasdik etmek demedim çünkü insan tasdik eder ama beni bağlamaz der. Evet bu doğru ben kabul ediyorum Allah'ın sözü ama beni bağlamaz diyebilir. İltizam etmek bunun tam karşılığı. Cümleten ve tafsilen sözümle şunu anlatmaya çalışıyorum. Bunların ayrıntılarını bildiklerimi ayrıntılı olarak tasdik ediyorum. Kur'an'ın bütün haberlerini ayrıntılı olarak bilmediğimden bilmediklerimi de cümleten genel olarak tasdik ediyorum. Allah ne haber vermişse tasdik ediyorum. Bunla bu cümleten. Tafsilen ne? Allah bize şu muayyen haberleri verdi. Geçmiş ümmetlerden şu konudan bahsetti. Gelecekte başımıza şunun geleceğini söyledi. Ahirette şu var dedi. Kendisi hakkında bize şu haberi verdi. Bunları da bildikten sonra tafsili olarak tasdik ediyor. Emirlere iltizam cümleten ve tafsilen nasıl olur? Ben diyorum ki Allah her ne emir buyurmuşsa bu benim için lazımdır, zorunludur, gereklidir. Benim için bağlayıcıdır ben böyle kabul ediyorum. Cümleten. Onları bilsem de bilmesem de. Sonra o emirlerinden bildiklerimi, öğrendiklerimi artık tafsili ayrıntılı olarak benim hakkımda bağlayıcı ve lazım olarak görüp böyle kabul ediyor. Kitaplara imanın kendisiyle tamam olacağı dördüncü mesele de işte budur. Allah'ın kitabı kardeşlerim, bize indirdiği Kur'an, Yüce Rabbimiz Tebareke ve Teala'nın konuştuğu Hakiki gerçek sözleridir. Kur'an Allah'ın kelamıdır bu demek. Allah'ın kelamıdır. Yani Allah Tebarek ve Teala bu kitabın içinde okuduğumuz bu şeyleri hakikaten gerçek olarak konuştu. Cibril aleyhisselam Rabbimizin bu sözlerini ondan işitti. Sonra gelip Nebi sallallahu aleyhi ve selleme ulaştırdı. Bu sözler hakiki olarak Allah'ın sözleridir. Sesleri ve harfleriyle Allah bu sözleri konuşmuştur. Biz başka fırkaların söylediği gibi Kur'an Rab Tebareke ve Teala'nın içinde nefsinde olunan bir manadır. Elimizdeki bu kitap da bu mananın Cibril tarafından veya Nebi Sallallahu Aleyhi Vessellem tarafından tabir edilmesi, hikaye edilmesi haşa ve kella böyle söylemiyoruz. Bu kitap Allah'ın konuştuğu sözlerdir. Allah bil harflerle ve seslerle bu sözleri konuştu. Cibril onun sözlerini işitti. Sonra Nebi sallallahu aleyhi ve selleme tebliğ etti. Yüce Allah Tebaraka ve Teala diyor ki: "Ve in ahadun minel müşrikînestecârek." Eğer müşriklerden birisi senin yanında himaye bulmak isterse, himaye altına girmek isterse, fe'cirhu. Ona himaye edin. Yani ona eman verin. Ona izin verin. Hatta yesma'a kelamallah. Ta ki sizin aranızda Allah'ın sözlerini işitsin. Yani neyi kastediyor? Kur'an. Kur'an öyleyse nedir? Allah'ın sözleridir. Yüce Allah tebareke ve teala kardeşlerin bu sözlerini... Kıyamete kadar bir daha kitap indirmeyeceği, bir daha Resul göndermeyeceği için hususi bir muhafaza ve koruma altına almıştır. Kıyamete kadar insanlar üzerine Rabbin hüccetleri bu kitap ile kaim olacak. Bundan dolayı bu kitabın tahrif edilmesi, tebdil edilmesi, bozulması, ondan çıkarmalar yapılması, ona bazı ilaveler yapılması mümkün. Değildir. Yüce Allah tebaraka ve Teala diyor ki ''İnna nahnu nezzelne zikra ve innâ Bu zikri muhakkak ki biz indirdik ve muhakkak ki onu biz muhafaza edeceğiz. Yüce Allah tebaraka ve Teala ondan bahsederken diyor ki ''La ye'tihil batilu min beyni yedeyhi ve la min kalfih'' Bu kitaba ne önünden ne önünden ...ne de arkasından... ...herhangi bir batıl... ...sokulamaz. Herhangi bir batıl ona yanaşamaz. Tenzilun min hakimin hamid... ...bu kitap... ...hikmet sahibi... ...ve övülmeye değer hamda layık olan... ...Allah subhanahu ve teala'dan... ...bir indirmedir. Ondan indirilmiştir. Bu kitap kardeşlerim önceki kitaplar gibi... muayyen bir zamanda... ...veya muayyen bir insan topluluğu için değil... Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in bu'ثتinden sonra kıyamete kadar gelecek bütün insanlar ve bütün cinler içindir. Hususi bir taife'ye ait değil, hususi bir zamana ait değil. Yüce Allah tebaraka ve teala diyor ki: "Tebarakellezi nezzale'l-furkane ala abdihi li yekuna lil alamin Allah tebaraka ve teala Furkanı yani hak ile batılı ayırt eden bu Kur'an'ı O bütün alemlere bir uyarıcı, bir nezir olsun diye kuluna indiren Allah ne kadar mübarek, ne kadar yücedir. Bu Kur'an'ı, bu Furkan'ı bütün alemlere bir inzar olsun diye bütün alemlere uyarıcı olsun diye kuluna indiren Allah ne kadar mübarek ne kadar yücedir. Bu Kur'an Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu Kur'anla ne olacakmış? Bütün alemlere bir uyarıcı. Nebi sallallahu, Allah ve Teala diyor ki: "Ve uhiya ileyha haza'l-Kur'anu bana bu Kur'an vahiy olundu li'unzirakum bihi." Sizi onunla uyarayım diye ve men belaga. ve bu Kur'an her kime ulaşmışsa onu da bu Kur'an'la uyarayım. Kur'an'ın kendisine ulaştığı kimse Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin uyarmasına muhatap olmuştur. Çünkü bu kitap Peygamberimizin onunla muhataplarını uyardığı ve onunla bizatihi muhatap olmadığı halde Kur'an'ın kendisine ulaşan kimseleri uyardığı bir kitaptır. Bu kitap kardeşlerim Yüce Allah Tebareke ve Teala'nın kulları bir benzerini getirmekten aciz bıraktığı muciz bir kitaptır. Kur'an mucizdir. Muciz ne demek? Aciz bırakıcı demek. Neyden aciz bırakıcı? Bir benzerini bir mislini getirmekten Aciz bırakacak. Bu kitap kıyamete kadar geçerli yegane hak kitap olunca bu kitabın hak olduğunu, Allah'ın sözleri olduğunu, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem adında bir kişinin uydurup düzdüğü sözler olmadığını kıyamete kadar ispat edecek bir hüccet bir kanıt olması gerekiyordu. Yani bir sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yaşayanlar onu gördüler, onun mucizelerini gördüler. Ve onlar risaletin ve kitabın hak ve sıdk olduğu ile alakalı gözleriyle, duyu organlarıyla bazı şeyleri müşahede ettiler. Peki biz, bizden sonra gelecek olanlar, bu kitap kıyamete kadar geçerli kitap. Bizim de bu kitabın hak ve gerçek olduğunu anlayabileceğimiz bir kanıt, bir delil olması gerekti. Yüce Allah Tebareke ve Teala bu kitabı muciz yaptı. Muciz yani aciz bırakıcı. Eğer bu kitap Allah katından değildir diyorsanız. Eğer bu kitap beşerin yazdığı, beşerin söylediği o Mekke'deki Muhammed ismindeki zatın sallallahu aleyhi ve sellem düzüp uydurduğu bazı sözlerdir diyorsanız. Yani bu söz beşer beşerden herhangi birisinin söyleyebileceği türden bir sözdür diyorsanız buyurun bir benzerini de siz getirin biz de bu sözün Beşerin söylediği bir söz olduğunu ekina olalım. Kur'an'ın muciz olması özetle bu demek. Yüce Allah Tebareke ve Teala onlara meydan okudu. Ve bu meydan okuma kıyamete kadar geçerlidir. Kur'an'ın bir benzerini getirmeleri hakkında. Kur'an'ın içinden 10 sure benzeri sure getirme hakkında. En sonunda da Kur'an'ın içerisinden bir surenin benzeri bir sure getirmeleri hakkında. Kitabın içindeki en kısa sure kardeşlerim üç ayettir. Yüce Rab tebaraka ve Teala bütün insanlığa meydan okudu. Bu kitabının içindeki bir surenin benzerini getirmeleri ile alakalı. Bu kitap indikten sonra 1500 yıl geçti. Onun içindeki en azı üç ayet olan bir surenin benzerini insanlık getiremediler. Kıyamete kadar da İnsanları, cinleri, bütün yardımcıları bir araya gelseler onun bir suresinin benzerini getiremezler. Bu neyi gösteriyor? Bu kitap beşer sözü değildir. Eğer beşer sözü olsa beşer onun bir benzerini, bir mislini getirebilirdi. Yüce Allah Tebareke ve Teala diyor ki Kul de ki Le'inici tema'atil insu vel cinnu bütün insanlar ve bütün cinler bir araya gelseler, ale an yetu bi Kur'an, bu Kur'anın bir benzerini yapmak getirmek için bir araya gelseler, la yetu ne bi mitlihi, wa li badin zahira. Onlar her birisi birbirine yardımcı olsa, destekçi olsa, el ele verseler, sırt sırta verseler, yine bu Kur'anın bir mislini getiremezler. Şimdi bu Kur'an'ın biz Bundan aciz mi kaldınız? Buyurun meydan okumanın şartlarını biraz daha hafifletiyoruz. Yüce Allah Tebareke ve Teala dedi ki Em yekulû nefterâh Yoksa onlar bu sözler Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin uydurup iftira ettiği sözler midir diyorlar? Yoksa o adam Allah'a iftira mı ediyor diyorlar? Eğer böyleyse Kul de ki فأتوا بعشر سور مثله مفتريات Madem öyle siz de aynı onun gibi iftira edilmiş 10 sure getirin madem böyle bir şey iftira edilebiliyor düzmece olarak Allah adına uydurulup söylenebiliyor siz de bunun benzeri uydurulmuş 10 sure getirin sonra diyor ki Allah tebaraka ve teala ve man istata'tum min dunillahi in kuntum sadikîn eğer doğru söylüyorsanız bu sözler iftira ise Allah'ın dışında gücünüz kimi yetiyorsa onu da yardıma çağırın ve bu Kur'an'ın surelerinden 10 tanesinin benzeri siz de uyduruk sureleri getirin. İşte bu meydan okumadır. Buna gücünüz yetmiyor Yüce Allah Tebaraka ve Teala meydan okumanın şartlarını biraz daha indiriyor. Diyor ki: Em yekulu neftera Yoksa bu Kur'an için iftira mıdır diyorlar? قُلْ bir بِسُورَةٍ مِثْلِهِ De ki, öyleyse siz de onun benzeri bir sure getirin. وَدْعُوا مَنْ اِسْتَطَعْتُمْ min دُونِ in اِنْ كُنْتُمْ صادقين Ve Allah'ın dışında gücünüz kimi yetiyorsa onları da çağırın. Eğer sadıklar iseniz. Eğer iftira diyorsanız, beşer sözü diyorsanız buyurun siz de getirin. Eğer tereddüt ediyorsanız eğer şüpheniz varsa bu meydan okuma sizin için de geçerli. Yüce Allah Tebareke ve Teala diyor ki İn kuntum fi رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا ala abdina. Eğer kulumuz Muhammed'e indirdiğimizden şüphe ve tereddüt içindeyseniz. Deminkiler açıkça iftiradır diyor, inkar ediyorlar. Ben açıkça böyle söylemiyorum. Ama bilemiyorum. Ben bunun Allah'ın sözü olduğunu nereden bileyim? Evet Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem anlatıldığı gibi doğru sözlü birisiymiş. Güzel ahlaklı birisiymiş. Daha önce yalan ondan sadır olmamış. Ama bunlar onun hiçbir zaman yalan söylemeyeceği anlamına da gelmez ki. Ben bilemiyorum. Belki günün birinde aklı değişti, zihni değişti. Bazı kimselerin telkininde kaldı ve bu sözleri uydurup ortaya koydu. Bunların Allah'ın sözü olduğunu ben nereden bileyim? Diyorsan eğer. Bak Yüce Allah sana ne diyor? Vain kuntum fi raybin mimma nazzelna ala abdina. Eğer kulumuza indirdiğimiz bu kitap ile alakalı şüphe içindeyseniz, tereddüt içindeyseniz, ne yapın? Faktu bi surati mimithlihi, onun benzeri, onun misli bir sure getirin. Ve du'a şahada akum min dunillah, Allah'ın dışında yardımcılarınızı, şahitlerinizi de çağırın. In kuntum sadiqin. Eğer bu şüphenizde sadık kimseler iseniz, eğer bu şüpheniz gerçekten doğru sadık bir şüpheyseniz, sonra diyor ki Allah, fe in lem tefalu. Siz bunda şüphe ettiniz. Ben de size hakkı anlayabilmeniz için bir yol gösterdim. Onun bir benzerini getirin getirebiliyorsanız. Fe in lem tefalu. Eğer bunu yapamaz iseniz, yani neyi yapamaz iseniz? Bir benzerini getiremez iseniz. Sonra diyor ki Allah وَلَنْ تَفْعَلُوا Ki asla getiremezsiniz. فَتَّقُ النَّارَ الَّت۪ي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْهِجَارَ Öyleyse yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten sakının. Münasebet ne? Eğer getiremezseniz ki getiremeyeceksiniz. Bu sözler kat'i olarak onun sözleridir. Onun sözleri olduğu halde sizin herhangi bir şüphe ve tereddüt etmeyle alakalı bir gerekçeniz olmadığı halde hala şüphe ediyorsanız varacağınız yer yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennemdir. Bu kitap kardeşlerim Yüce Allah Tebareke ve Teala'nın her şeyi beyan ettiği, açıkladığı bir kitaptır. Yüce Allah Tebareke ve Teala diyor ki وَنَزَّلْنَا aleykel الْكِتَابَةِ بِيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ Biz bu kitabı senin üzerine her şeyin açıklayıcısı olarak, her şeyin beyan edicisi olarak indirdik. Ve huden, ve rahmeten, ve buşra lil muslimin. Ve Müslümanlar için bir hidayet olarak, bir rahmet olarak ve onlar için bir müjde olarak indirdik. Yüce Allah Tebareke ve Teala diyor ki, ma ferretna fil kitabi min şey bu kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Bu kitapta hiçbir kusur yoktur. Hiçbir gedik ve eksik yoktur. Rabbimiz kardeşlerim bu kitabı tedebbür edelim diye indirdi. Düşünelim diye indirdi. Manalarının akıbetleri nereye varıyor? Bu sözler bize işin sonunda nihayetinde akıbetinde neyi anlatmaya çalışıyor? Bunları düşünelim tefekkür edelim diye. İşte tedebbür budur. Bu kitap tedebbür edilsin diye indirildi. Tedebbür Sözlerin akıbeti, sözlerin vardığı yer, en nihayetinde bu söz bana ne anlatmak istiyor? Bu söz bana ne vermek istiyor? Buraya kafa yoralım, burayı tefekkür edip tedebbür edelim diye indirildi. Rabbimiz diyor ki, Kitabun Enzelnahu mubârakun. Bu, sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Liyeddebberu âyâtihî ayetlerini tedebbür etsinler diye. Kitap nebimize indirilmiş ne için? Ayetlerini tedebbür, tedebbür edelim diye. Ve li yezekkarul elbab ve akıl sahipleri ondan öğüt alsınlar diye. Bu kitap öğüt kitabıdır. Bu kitap tedebbür kitabıdır. Bu kitap sadece sırf tilavetiyle taabbut ettiğimiz bir virkten ibaret değildir. Hani Arapçasını okuyoruz anlamını bilmeden bundan sevap umuyoruz ya. Evet bundan okuyup sevap umabiliriz. Ama bu kitabın gayesi bu değildir. Ya nedir? Tedebbür edilsin diye indirildi. Ne için indirildi? Akıl sahipleri ondan öğüt alsınlar diye indirildi. Yüce Allah Subhanahu ve teala bu kitabı bir öğüt kitabı olarak indirdi Diyor ki Rabbimiz in huve illa zikrun lil'alemin ve ma huve illa zikrun lil'alemin. Bu kitap bütün alemler için bir öğütten başka bir şey değildir. Sadece bir öğüt. Ve Rabbimiz kardeşlerim bu kitabın ayetlerini biz öğüt alalım diye kolaylaştırdı. Allah Tebareke ve Teala Kamer suresinde dört defa diyor ki وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذْذِكْرِ Yemin olsun ki bu Kur'an'ı öğüt almak için kolaylaştırdık. فَهَلْ مِمْ Bundan öğüt alacak yok mu? Bu kitaptan öğüt alacak yok mu? Bu ayet dört defa tekrar ediliyor. Kamer suresinde. Bu Kur'an'ı öğüt almak için kolaylaştırdık. Bundan öğüt alacak yok mu? Bu kitap kardeşlerim Allah Subhanahu ve Taala'nın müminler için, muttakiler için, Müslümanlar için, ihsan edenler için, yakin edenler için hidayet olarak indirdiği bir kitaptır. Bu kitayet bu kitap hidayet kitaptır. Allah'ın diğer bütün kitaplarında olduğu gibi. Ancak bu kitaptaki hidayeti elde etmenin şartı işte bu saydığım şeyler. Bu kitaptan muttakiler hidayet bulurlar. Müminler hidayet bulurlar. Müslümanlar hidayet bulurlar. Muhsinler hidayet bulurlar. Allah'a yakin edenler hidayet bulurlar. Bu kitap kafirlerin küfrünü arttırır. Bu kitap fasıklara hidayet olmaz. Onların zararlarını ziyanlarını arttırır. Kitaptan istifade etmenin ön şartı Muttaki olmak Allah'tan sakınmaktır. Rabb-i ve Teala diyor ki: Elif Lam Mim. Zalikel Kitabu la raybe fi. İşte bu kitap kendisinde şüphe olmayan bir kitaptır. Huden lilmuttakin. Muttakiler için, sakınanlar için bir hidayettir. Onlar için yol göstericidir. yüce Allah Teberaka ve Teala diyor ki: Kul nazzalehu Ruhul Kudus min Rabb de ki: "Onu Rabbinden Ruhul Kudus indirdi." Yani Cibril Aleyhisselam. "Bil hak hak ile indirdi." "Li yethbital lazina amenu." Onunla iman edenleri tesbit etmek için. Onlara sebat vermek için, ayaklarını sabit tutmak için. "Ve ve muslimin." Ve Müslümanlar için bir hidayet olsun diye. Ve Müslümanlara müjdelesin diye. Bu kitap müttakiler için, Müslümanlar için bir hidayettir. Yüce Allah Tebareke ve Teala diyor ki قُلْ هُوَ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا هُدًا De ki bu kitap iman edenler için bir hidayettir. Allah Tebareke ve Teala diyor ki يَا اَيُّهَا النَّاسُ Ey أي insanlar! قَدِ جَاءَتْكُمْ مَوْعِذَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ <gülüyor> Muhakkak ki size Rabbinizden bir öğüt, bir, bir nasihat geldi. Ve şifa unlima fi sudur ve göğüslerdeki hastalıkların şifası geldi. Vuhuden ve rahmeten limümin ve müminler için hidayet olan rahmet olan bir kitap geldi. Müminlere hidayettir, onlara yol gösterir. Ya kafirler ya fasıklar. Allah Tebaarak Ve Teala diyor ki: "Vele yeziden kethir minhum." Ma unzila ileyke min ve Sana rabbinden indirilen bu ayetler onlardan pek çoğunun tuğyanını ve küfrünü arttıracak. Müminlerin imanını arttırır. Onları ayaklarını sabit kılar. Hidayet olur, rahmet olur. Peki kafirlerin küfürlerini ve tuğyanlarını arttır. Allah Tebaraka ve Teala diyor ki: Yüzlü yehdi bhi kâtheran, yüzlü bhi kâtheran ve yehdi bhi kâthera. Allah bu kitapla pek çoklarını saptırır, pek çoklarına da hidayet verir. Ve mayüzlü bhi illa fasıkın. Ancak bu kitapla sadece fasık olanları saptır. Yani kitaptan istifade etmenin ön şartı iman etmektir, takvalı olmaktır, Allah'a teslim olmak. Böyle olan kimseler için bu kitap bir hidayettir, bir rahmettir. Allah Subhanahu ve teala'nın sözlerine tazim edin ey kardeşlerim. Bu sözler Rabbinizin hakiki olarak konuştuğu sözlerdir. Sizin dindarlığınız Rabbinizin sözlerine tazim ettiğiniz kadardır. Allah'a olan sevginiz onun sözlerine olan sevginiz kadardır. Allah Subhanahu ve teala ile olan bağınız, bağlantınız, onun sözleriyle olan bağınız ve bağlantınız kadardır. Açık ve net. Rabbinizin sözlerini tazim edin. Onu gece ve gündüz okuyun. Allah'ın sözlerinden başka bir yerde hidayet, rahmet, yol bulma aramayın. Rabbiniz Subhanahu ve teala size... Ayetleri aranızda okunan apaçık bir kitap indirdikten sonra onun kitabından yüz çevirip başka kimselerin sözlerine kulak asmayın. Bu kitap hidayettir, kurtuluştur. Öncekilerin haberleri bu kitapta. Sonradan başımıza gelecek olanlar akıbetimiz bu kitapta. Kurtuluşumuz bu kitapta. Allah'ın dost doğru yolu bu kitaptır. Allah'ın sapasağlam kulbu, bize uzattığı ipi işte bu kitaptır. Bu kitabı tazim edin, onu okuyun, içindekileri öğrenmeye çalışın, kitabın ayetlerini tedebbür edin, bu kitapla kalplerinizdeki hastalıklara şifa aramaya çalışın, bu kitapla yolunuzu aydınlatmaya çalışın. Yüce Rabbiniz Allah Subhanahu ve Taala'ya ne kadar değer veriyorsanız işte bu kitaba o kadar değer verin. Allah'ın sözleriyle beşerden birinin sözleri arasındaki fark, Allah ile beşer arasındaki fark kadardır. Selef, kitabın, Kur'an'ın mahluk olduğunu söyleyenin kafir olduğunda icma etti. Neden biliyor musunuz? Kur'an Allah'ın sıfatıdır. Rab subhanehu ve Taala'dan ayrı, onun dışında sonradan icat edilmiş, yaratılmış bir mahluk değil. Rabbiniz Subhanehu ve Teâlâ'nın bu sözlerini tazim edin. Onun kitabına gereken değeri verin. Size ondan ayetleri okunan, aranızda bulunan, evlerinizde bulunan, ceplerinizde taşıdığınız sözleri olarak kitabının indirilmiş olması, aranızda bu kitabın bulunuyor olması size yetmiyor. Hidayet için, saadet için, yolunuzu bulmak için, akıbetiniz için başka ne istiyorsunuz? Aradan zaman geçtikten sonra alışkanlık bizde peyda olduktan sonra iş normalleşince sıralaş, sıradanlaşınca bunu unutuyoruz. Şunu tekrar tekrar kendimize hatırlatalım. Aramızdaki bu kitap. Yani şu anda bir, şu anda dünyada yaşıyoruz. Ahir zamanda yaşıyoruz. Küfrün sapıklığın, ilhadın türlü türlü sapkınlıkların kol gezdiği bir dünyada yaşıyoruz ve aramızda Rabbimizin sözleri olan bir kitap var ki bu kitap aramızda elimizde eğer bu olmasaydı yolumuzu bulmamızın imkanı yoktu elhamdülillah ki bu kitap elimizde ama bu kitabın elinde elimizde olması zamanın geçmesi bunun normal sıradan bir şey haline gelmesi bize hakikati unutturuyor Rabbimizin sözleri gözümüzde değersizleşiyor. Allah beni sizi muhafaza etsin. Amin. Kalplerimiz katılaşıyor. Bizden önceki ümmetlerin başına gelenler bizim de başımıza geliyor. Bu konuşmayı Rabbimiz Subhanahu ve Taala'nın şu övütüyle bitirmek istiyorum. Allah Tebaraka ve Teala diyor ki: "Elem yenil lillezina amanu an takhsha' kulubuhum li zikrillahi ve ma nezele min İman edenlerin kalplerinin Allah'ın zikri ve ondan indirilen bu hak sözler ile huşu bulmasının vakti gelmedi mi? Kalplerin bununla huşu bulmasının, yumuşamasının, Allah Subhanahu ve Taala'ya yönelmesinin vakti gelmedi mi? Sonra diyor ki Rabbimiz وَلَا يَكُونُوا كَلَّذ۪ينَ اُوتُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ Sakın onlar da, sakın o iman edenler de Sakın siz iman edenler de sizden önce kendilerine kitap verilenler gibi olmasınlar. Siz de böyle olmayın. Onlara ne olmuş? Fatale aleyhimul amedu, kendilerine kitap verildi. Sonra aradan uzun zaman geçti, kitabın kıymeti gözlerinden düştü, iş normal bir şey haline geldi. Fakaset kulubuhum ve bundan dolayı kalpleri katılaştı, kasvet olduğu, taşlaştı. Ve katirum minhum fasikun ve onlardan çoğu fasık kimseler, Allah'ın taatinden çıkmış kimseler. Sakın sizler böyle olmayın. Yüce Allah tebaraka ve teala beni ve sizleri muvaffak etsin. Subhanakallahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfiruke ve etûbü ileyke.